Selat ve selam peygamber efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Uhud savaşında ibret dolu tablolar vardı. Medine sakinlerinden ve beni Abdil oğullarından Amir bin Sabit vardı. Arkadaşları ve akrabaların çoğu Müslüman olmuştu. Ama o bir türlü İslam'a yönelmiyordu Müslüman olmamakta direniyordu İslam ordusu Uhud'a yürüyordu Müminlerde Allah uğrunda olmanın neşvesi vardı Amr bin Sabit hayatının nedenli kuru ve anlamsız olduğunu Yüreğinin derinliklerinde duydu Kalbinde İslam'a kuvvetli bir yöneliş hissetti Sanki kalbi onu götürüyordu İslam'a derin bir özlemle bakıyordu Kararını verdi Kelime-i getirdi Ve İslam'la şereflendi Müslümanlar Uhud'da kıyasıya savaş veriyorlardı Amir bin Sabit kılıcını kuşandı Ve suratle Uhud'un yolunu tuttu Hemen müminlerin safında yerini aldı Mümin bir neferdi artık Allah yolunda kılıcını savuruyordu bu arada bir hayli yarada almıştı. Aldığı yaralarla takatsiz düşmüştü. Savaş bitmişti. Müminler yaralıları ve şehitlerini arıyordu. Yakınları onu yaralı olarak buldu. Görünce hayretler içerisinde kaldılar. Vallahi bu Amr bin Sabit'tir. Buraya niçin geldi diye birbirlerine şaşkınlıklarını dile getirdiler. Çünkü Amr bin Sabit'in akrabaları da Arkadaşları da Uhud'a giderken bile hala onun İslam olmadığını çok iyi biliyorlardı. Ama müşriklere karşı savaştığı ve aldığı yaralardan fedakarca dövüştüğü de çok belliydi. Arkadaşları şaşkınlık içinde soruyordu. Ey Amur! Buraya niçin geldin? Seni buraya getiren aşiretine bağlılık duyguları mı? Yoksa İslam olan sevgin mi sana ne oldu? Hazreti Amr İslam'a olan arzum isteğim Allah'a ve Resulüne iman ettim Müslüman oldum Sonra kılıcımı aldım Allah Resulü'nün yanında olmak istedim Geldim ve savaştım Gördüğünüz duruma gelinceye kadar savaştım diyordu Ve giderek takatı kesiliyordu Yakınlarının kucağında ruhunu teslim ediyordu Amr'ın durumu bu hayret uyandıran durumu Peygamber Efendimiz'e anlatılıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o cennet ehlindendir buyuruyordu insan iş dünyasında güzeli hissederdi güzeli anlardı Amr bin Sabit İslam'ın ne kadar temiz bir hayat olduğunu hayatın anlamını ortaya koyduğunu çok iyi biliyordu İslam'ın esasları belliydi Ara duru esasları vardı İslam en başta düzgün bir kişilik istiyordu. Dürüst bir kişilik istiyordu. Arı duru bir insan olunmasını istiyordu. Yani emin insan, güvenilir insan olunmasını istiyordu. Amr bunu bütün boyutlarıyla Peygamber Efendimiz'de görüyordu. Peygamber kadar şeffaf bir insan görmemişti. O tam anlamıyla güvenilir bir insandı. Onun çevresindeki müminler de aynı çizgileri taşıyorlardı. Özleriyle sözleriyle berrak insanlardı. Hazreti Ebubekir Efendimize Sıddık denilirdi. Bu ismi Allah'ın Resulü veriyordu. Miraç olayındaki sarsılmaz tavrı nedeniyle Peygamber Efendimiz ona Ebubekir sen Sıddıksın buyuruyordu. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimizi en iyi tanıyanlardandı. Hazreti Ali Efendimiz sıddık olan Ebubekir Efendimiz için şöyle diyordu. O kasırgaların bile hareket ettiremediği ve şiddetli sarsıntıların yerinden oynatamadığı ulu bir dağ gibidir diyordu. Hazreti Ebubekir Efendimiz asil bir insandı. İslam onu daha bir berraklaştırıyor Daha saydamlaştırıyordu Her bir sahabe Peygamber ikliminden çizgiler taşıyor işaretler taşıyordu Hazreti Amr bin Sabit Giderek İslam'ı Bir Leyla gibi anlıyordu Bir sevgili gibi görüyordu Gönülse Güzele dizayn edilmişti İslam Arı duru gönülleri Nasıl da kendine çekiyordu düzgün kişilik sahiplerini mıknatıs gibi bağrına çekiyordu. Önce direnebilirdi. Önce ona yönelmekten kendini uzak tutabilirdi ama nereye kadardı? Şu fani dünyada İslam denen Leyla'dan daha güzel olan var mıydı? Gün gelecekti, İslam, İslam diyarlarında garip olacaktı, garip kalacaktı. İslama bu diyarlarda yer yok denilecekti. İslamsa çok zarifti, çok naifti. İstenmediği yerden hemen giderdi. Osmanlı bin bir parçaya bölününce İslam İslam diyarlarına veda ediyordu. İslam'ın yanık sesli şairi Akif'se şöyle haykırıyor, şöyle sesleniyordu. Gitme ey Leyla, gitme ey candan yakın canan. Senin derdinle candan geçen Mecnun'la uğraşma diye içinin yangınını dile getiriyordu Amr, Uhud'un önlerinde Leyla uğruna Allah'ın dini uğruna yiğitçe Savaşan arkadaşlarının safında yerini alıyordu Bütün varlığıyla İslam'ı onaylıyor Onun uğrunda canı feda ediyordu Peygamber sevgisi, peygamberi sevmek bu büyük konuyu, bu ana konuyu ancak sahabeyi kiramdan öğrenebiliriz. Allah Resulü'nün şerefli arkadaşlarıyla ilişkileri, sevgileri, saygıları bu konuyu bütün boyutlarıyla önümüze seriyordu. Uğuz savaşının son aşamasıydı. Acı bir haber dalga dalga yayılıyordu. Peygamber öldürüldü diye bir haber. Bu haber sadece Uhud'un bağrında yankılanmadı. Bu haber anında bir ok gibi Medine'ye ulaştı. Medine'nin kalbine sanki bir hançer gibi saplandı. Beni dinarlı Sümeyra radıyallahu anhe tandırında ekmek yapıyordu. Ateşin karşısında alnından nokta nokta terler dökülüyordu. Arada bir yanındaki beziyle alnınız siliyor... İslam'ın yiğit evlatlarına, kocasına, evlatlarına ekmek pişirmenin huzurunu yaşıyordu. Yer yerde savaşın sonucunu düşünüyor, bazen seviniyor, bazense hüzünlere gömülüyordu. Bedir'de daha dün bir avuç mümin, bir destan yazmışlardı. Şimdi Uhud'da yazacaklardı bunu. Hem de daha deneyimli olmuşlardı. Zafer yine Müslümanların olabilirdi. Böyle düşünüyor ve bütün bedenini sevinç, tatlı bir huzur kaplıyordu. Ama bir de madalyonun öbür yüzü vardı, yenilmek vardı, şehitler vermek vardı, çocukların yetim kalması vardı. Bunları düşünmekten de kendini alamıyor, o zaman da elem ve keder onu kuşatıyordu. Sonra Rabbi Rahim'ini zikrediyor, ayetler okuyor, Dualar dualar ediyordu. O Zat-ı Kerim'di, kulunun asıl yardımcısıydı. Kulunu, kullarını yalnız bırakmazdı. O kullarına yeterdi. O ne güzel Mevla'ydı, o ne güzel yardımcıydı. Derken acı haber, dinarlı Sümeyra'nın bağrına zehirli bir hançer gibi saplandı. Peygamber öldürüldü haberi. Sümeyra hanım bir anda kilitlendi Sanki ruhunu kaybetmiş gibiydi Sonra kendine gelebildi İçinde bir yangın başladı Yerinden bir ok gibi fırladı Uhud'un yoluna düştü İslam ordusu Medine'ye geliyordu Şehitlerden bazılarını Medine'ye getiriyorlardı Dinarlı Sümeyra hatun önüne gelene soruyordu Peygamber sağ mı? Peygamber nerede? Peygamber nasıl? Sorulanlar geri işaret ediyordu. Onlar biliyordu. Peygamber sağdı. O hayattaydı. Ama Sümeyra Hatun'un kocası, babası, kardeşi şehit düşmüşlerdi. Bu şehitlerse binit üzerinde getiriliyorlardı. Sümeyra'nın dirinden sadece bir cümle dökülüyordu. Peygamber nasıl? Peygamber sağ mı? Onun görül dünyasında, onun kaygı dünyasında başka bir şey yoktu. İslam ordusu Uhud'dan geliyordu. Yer yer binikler üzerinde yaralılar ve şehitler vardı. Bu şehitler tekrar Uhud'a götürülecek ve Uhud şehitliğine defnedilecekti. Sümayra Hatun soruyordu: "Peygamber nerede? Peygamber nasıl diye? Onlar hamdolsun iyi diyorlardı. Ama Sümayra Hatun, ''Onu gösterin, kendi gözlerimle görmek istiyorum.'' diyordu. Onun şerefli arkadaşları da Peygamber Efendimizin olduğu tarafı işaret ediyorlardı. Sümeyra Hatun süratle işaret edilen tarafa koşuyordu. Nihayet Allah'ın Resulüne ulaşıyor ve kalbini derin bir huzur kuşatıyordu. Dinarlı Sümeyra Hatun, ''Seni sağ gördükten sonra bütün musibetler bana, Hafif gelir diyordu Müminlerin ruhunda olması gereken bir manayı söylüyordu Sen sav olduktan sonra bütün musibetler hafif gelir İman nurunun aydınlattığı tüm kalplerde bu mana vardı Bu büyük sevgi vardı Allah'a kul olanlar ona tabi olurdu O önce kuldu sonra rasullü Allah'a kulluğu insanlara o öğretirdi O biricik modeldi Usve-i Hasene idi Hayatı yaşarken ikide bir dönüp ona bakacaktık O hayatı nasıl yaşamışsa Biz de öyle yaşamak için Ceyht edecektik çaba gösterecektik Böyle bir hal ise Derin bir muhabbeti istiyordu Allah'ın sevgisinden sonra Resulünün sevgisi geliyordu Allah'ın sevgilisini sevmek Allah'a doğru akan derin bir muhabbetti. Resulünü tutku boyutunda sevemeyenin Allah'a ilişkin sahici bir sevgisi olabilir miydi? Hem seven sevilirdi. O ümmetine ne kadar düşkündü. Onlara bir musibetin dokunmasına bir türlü tahammül edemezdi. Nasıl da zorlanırdı, nasıl da zoruna giderdi.